26, 27 ve 28 Allah size bilmediklerinizi açıkça bildirmek sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah alimdir, hakimdir. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerinize, şehvetlerine uyanlar da sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler. Allah tekliflerini sizden etmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Aleykümselam aleykümselam. Hoş geldiniz. Burada Allah Sübhanu ve Teala İslam dinin kolaylıklı imanlarına işaret ediyor. Ve ey iman edenler Allah'ı Tanrı'ya ve başka surelerde size helal ve haram kıldığı şeyleri açıklamak istiyorum. Ayrıca sizden öncekilerin yollarını onların güzel yollarını sevdiği ve hoşnut olduğu şeriatlarına uymanızı ve bunu göstermek ve günah ve haramlardan terbilerinizi kabul etmek ister. Allah kanunu koymada, kaderinde, işlerinde ve sözlerinde alimdir, hikmet sahibidir. Şehvetlerine uyanlar, Yahudi, Hristiyan ve zina edenlerden şeytana uyanlar da sizin büyük bir sapıklığa, hakkı bırakıp da batıla düşmenizi isterler. Allah subhanahu ve teala şeriatında, emirlerinde yasaklarında ve sizin için takdir ettiği şeylerde sizin yükünüzü hafifletmek istiyorum. İnsan zayıf yaratılmıştır. O halde nefsinde azminde ve hükmündeki zayıflık sebebiyle bu hafifletme ona münasip düşmüştür. Evet. İsra gecesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sidre'yi müntihardan dönüşünde yanına uğradığında Hazreti Musa aleyhissalatü vesselama size ne fark kılındı diye soruyor. Efendimiz her gün ve gecede bana 50 vakit namaz emretti. Bunun üzerine Rabb'ına dön ve ondan hafifletme iste. Çünkü benim emretim buna güç yetiştiremedi seninki de yetiştiremez. Ben senden önce insanların Bundan daha azıyla ile denedi, denendim de yerine getirmekten aciz kaldılar. Senin ümmetin ise kulak, göz ve kalpleri yönüyle daha zayıftır demişti. Efendimiz Rabbına dönmüş, o da on vakti indirmiş. Sonra Musa'ya dönmüş, tekrar gidip gelmeler neticesinde namaz beş vakti inmiştir. 29, 30 ve 31 Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç batıl yollarla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah sizin için rahim olandır. Kim zulüm ve düşmanlıkla bunu yaparsa yakında biz onu cehenneme sokacağız. Bu Allah'a kolaydır size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir mevkiye koyarız. Evet. Allah subhanahu ve teala bu ayette faiz, kumar ve bunlara benzeyen çeşitli meşru olmayan kazanç şekilleriyle müminlerin birbirlerinin mallarını batıl yolla yemelerini yasaklıyor. Çeşitli hileli yollar hüküm yönüyle meşru gibi görünse de allah Teala faiz için hile kastedildiğini bunu yapanın ve maksatla yaptığını bilir demiştir. Yine rüşvetin karam kılındığını satışın ancak kabul edildiği sahip bir şekilde yapılabileceğini ve yine Bukhari'den gelen bir rivayette iki kişi alışveriş yaptığında her biri birbirinden ayrılmadıkça muhayyerdir hadisi de gündeme gelmiştir. <gülüyor> evet. Ve Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz Bukhari ve Müslümin naklettiği bir rivayette kardeşlerim helak edici yedi günahtan sakının. Ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sorulduğunda Allah'a şirk koşma hak ile olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürme, sihir faiz yetim yeme, harpten kaçma, hadersiz ve imanlı evli kadına iftira etmedir buyurmuştur. Evet. Allah subhanahu ve teala günahı büyüğünden de, küçüğünden de hepimizi veri Ve imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı bizlerden uzak tutsun aleyhissalatü vesselam efendimiz üç kişi vardır ki allah Teala kıyamet gününde onlara rahmet nazarıyla bakmaz onları temize çıkarmaz ve onlara elem verici bir azap vardır çölde yanında fazla su olduğu halde bunu yolcuya vermeyen kimse ve devam edip gidiyor evet suyun fazlasını insanlardan meneden insan diyor evet Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok sözünde günahlardan bahsetmiş ve bunlardan uzak durmayı bizlere tavsiye etmiştir. Bakın Kadı Ebu Said şöyle diyor Er-Rüyani kitabında Büyük günahlar yedidirler. Bir kimseyi haksız yere öldürme Zina, rivata, içki içme, hırsızlık yapma, bir malı zorla alma, zina iftirasında bulunmadır. Başka bir eserde ise yalan yere şahitlik diye ilave edilmiştir. El İdde isimli kitabın müellifi ise Faiz yeme, Ramazanda özürsüz olarak oruç yeme, Luzumsuz yemin etme, akrabasıyla ilgiyi kesme, ana babaya asi olma, harpten kaçma, yetimin malını yeme, ölçü ve tartıda haksızlık etme, özürsüz olarak namazı vaktinden önce kılma ve vaktinden sonraya bırakma, haksız yere bir müslümanı dövme, harften aleyhissalatü vesselama isnat ederek yalan söz söyleme, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına sürme, özürsüz olarak şahitlikten kaçma, rüşvet alma, erkeklerle kadınlar arasında söz götürme, sultanın yanında jurnallık yapma, zekat vermeme, gücü yettiği halde iyiliği emredip kötülükten nehyetmeme, öğrendikten sonra Kur'an'ı unutma, bir hayvanı ateşte yakma, sebepsiz olarak bir kadının kocasından çekinmesi, yani cinsi münasebette bulunmaktan kaçması, Allah'ın rahmetinden ümidi kesme ve Allah'ın mecrinden emin olma, bunlar da büyük günahlardan sayılmıştır. Aliülmüslam var amin. hoş geldiniz. 32. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın fazlından ve lutfundan isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ümmü Seleme şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Erkekler gazaya gidiyor. Allah yolunda cihad ediyor. Biz gaza etmiyoruz. Bize mirasın yarısı erkeklerin aldığının yarısı oluyor. Bunun üzerine allah Teala Allah'ın sizin birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin ayetini indirmiştir. Evet. 33 Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağlılığı yeminlerinizin bağladığı kimselere hisselerini verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahit olandır. Evet. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları kavliyle kişinin ana babasının ve akrabasının bıraktığı miras kastedilmektedir. Buna göre ey insanlar hepiniz için asabe aldık. Bunlar ana baba ve akrabanın bıraktığı mirasçılar olacaktır. Kays İbni As'ından rivayette. O Aleyhisselatü Vesselam'a yemini soruyor. Efendimiz de cahiliye devrinde olan yeminize sarılınır, onu koruyunuz ama İslam döneminde yemin yoktur buyurmuştur. Mı, bir bir Yok evet. 34. Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Çünkü Allah kimini kiminden üstten kılmıştır. Hem de erkekler mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar, itaatli olan ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kendilerini de de koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Yine uslanmazlarsa düğün. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah Ali ve kebir olandır. Allah subhanahu ve Teala Bakara suresinin eğer yanlış hatırlamıyorsam 228. ayetinde ve burada Nisa 34'te ailede hakimiyetin erkeğin üzerinde olduğunu belirtiyor. Ve erkekler kadınlar üzerine hakimdirler buyuruyor. Onun reisidir, büyüktür, onun üzerinde hakimdir, eğrildiği zamanda onu terbiye edicidir. Çünkü Allah kimin kiminden üstün kılmıştır. Zira erkekler kadınlardan daha üstündür, erkek kadından daha hayırlıdır. Bunun içindir ki peygamberlik erkeklere mahsustur. Ali selamü aleykümselam efendimizin işlerinin idaresini kadınlara veren bir kavim asla kurtuluşa eremeyecektir demiş ve en büyük hükümranlık idarecilikte erkeklere aittir. Evet. Allahu Teala hem de erkekler mallarından infak etmektedirler buyurmaktadır. Erkek nehir ve geçim için Allah'ın kitabında ve peygamberinin sünnetinde kadınlar için üzerlerine yüklemiş olduğu külfetler sebebiyle mallarından infakta bulunmaktadırlar. O halde erkek haddi zamanında kadından üstündür. Erkek için kadın üzerindeki bir fazlalık ve üstünlük söz konusudur. O halde erkeğin kadınlara hakim olması uygun düşmektedir. İbn Abbas'tan gelen rivayette erkekler kadınlar üzerine hakimdir ayet kelimesi hakkında Burada erkeklerin kadınların emirleri olduğu kastedilmektedir. Erkek kendisine itaat emrettiğinde kadının üzerine düşen ona itaat etmektir. Kadının itaati ise kocasına karşı iyi davranması ve onun malını koruması, kendi namusunu korumasıdır. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz erkek karısını yatağa çağırır da kadın bundan yüz çevirirse ve kocası ona kızarak yatarsa sabah oluncaya kadar melekler o kadına lanet eder buyurmuştur <gülüyor> 35 eğer aralarının açılmasından endişeye düşerseniz erkek tarafından bir hakem kadın tarafından bir hakem gönderin bunlar barıştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur muhakkak ki Allah alim, hamil olandır Burada da Allah subhanahu ve teala hakem usulünü tavsiye ediyor. allah Teala önce kadının yüz çevirmesi ve serkeşliğinden ibaret olan birinci tutumuzu zikrettikten sonra karı kocanın birbirinden nefret etmeleri uzaklaşmaları durumuna işaretle eğer aralarının açılmasından endişeye düşerseniz erkek tarafından bir kadın tarafından da bir hakem tayin ederek aralarını bulmaya çalışın. Şayet Allah onların birleşmesinde murad ederse onlar birleşir diyor. Aynen nikah kıyılırken hem erkekten hem de kadından şahit gelerek ne yapılıyordu? O nikahı meşrulaştırılıyordu. İşte aralarında herhangi bir husumet olduğunda ise o şahitlere büyük görev ne yapıyor? Düşür. <gülüyor> 36 Allah'a ona hiçbir şey şirk koşmaksızın ibadet edin. İbadet edin. Allah'a ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez. Allah Subhanahu ve Teala tek ve ortağı olmaksızın kendisine ibadet emrediyor. Yaratan, rızık veren, nimetlendiren her hal ve durumda yarattıklarına fazlı ile muamele eden odur onlar tarafından tevhide ve yarattıklarından hiçbir şeyle şirk koşulmamaya hak kazanmıştır. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muaz'a Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir biliyor musun ya Muaz'a? Allah ve Resulü en iyi bilir deyince ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyle ortak koşmamalarıdır buyurmuştur. Sonra bunu yaptıklarında kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun dediğinde onlara azap etmemesidir demiş. Sonra aleyhissalatü vesselam ana babaya ana babaya iyiliği tavsiye etmiş. Zira Allah ananı babanı senin var olman için bir sebep kılmış. Ve birçok yerde kendine ibadetin yanında ana babaya iyiliği zikretmiştir. Sonra allah Teala ana babaya iyiliğin yanında erkek ve kadın akrabalara iyiliği emretmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fakire ve sadaka sadakadır. Akrabaya olursa hem sadaka hem de sıra-i rahimdir demiştir. Allah subhanahu ve teala yetimlere iyilik edin buyuruyor. Çünkü onlar işlerini görecek ve kendilerini harcamada bulunacak sahiplerini kaybetmişlerdir. İşte Allahü Teala bunlara iyiliği ve şefkati emrediyor ve düşkünlere iyilik edin buyuruyor. Bunlar kendilerine yetecek şeyleri bulunmayan ihtiyaç sahipleridir. allah ve Teala onlara yetecek ve zaruri ihtiyaçları giderecek şeylerle yardımda bulunmasını emretmiştir. Fakir ve miskin düşkünlerden Tevbe suresinde tekrar tekrar söz edilecektir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Amin. Amin. Cumanın bereketi üzeriniz olsun. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Ey Allah'ın Resulü Allah katında hangi günah en büyüktür diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır buyurdu ben bu gerçekten büyük bir suçtur sonra hangisi dedim seninle beraber yiyecek korkusuyla çocuğunu öldürmendir dedi ben sonra hangisi dedim komşunun hanımıyla zina etmendir buyurdu Ebuzer'den gelen bir rivayette kardeşlerim Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar kardeşleriniz köle ve cariyelerinizdir Allah onları sizin ellerinizin altında kılmıştır kimin kardeşi elinin altındaysa ona yediğinden yedirsin giydiğinden giydirsin ve güç yetiremeyecekleri işi onlara yüklemesin şayet onlara böyle bir iş yüklerseniz onlara yardım ediniz demiştir Fukhari ve Müslim nakletmiştir Allah'a Allah'a 37, 38 ve 39. ayetler Onlar ki hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimrilik tavsiye ederler. Ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar. Biz kafirler için hor ve rüşva edici bir azap hazırladık. Mallarını insanlara gösteriş için sarf eden, Allah'a vahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kime arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Ne olurdu sanki onlar Allah'a ahiret gününe inanmış ve Allah'ın verdiği rızıklardan riyasızca infak etmiş olsalardı. Allah onları çok iyi bilendir. Allah subhanahu ve teala burada, Allah yolunda infağı gündeme getiriyor. Mallarıyla cimrilik edip de emretmiş olduğu şekilde ana babaya iyilikte, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinin altında bulunan kölelere infak etmeyen, Allah'ın onlar üzerindeki hakkını vermeyen, ve aynı zamanda insanlara cimriliği emredenleri burada kötülüyor. sallatü Vesselam'da sözlerinde hangi hastalık cimrilikten daha ağırdır? O yüzden cimrilikten sakının. Zira o sizden öncekleri helak etmiştir. Onlara sılay rahmi kesmeyi, onlara gidip gitmemeyi, onlara iyilik yapmamayı emretmiş. Onlar buna uymuş. ...günahları işlemeyi emretmiş... ...onlar da günahkar olmuşlardır... ...buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala... ...Allah'ın kendisine... ...lutfundan verdiği şeyleri saklarlar... ...buyuruyor. Burada da... ...cimrilerin Allah'ın vermiş olduğu nimetleri... ...inkar ettiğini... ...bu nimetler o kişide görülmez... ...ve açığa çıkmaz. Ne yemesinde... ...ne giymesinde... ...ne de harcamasında olduğunu... ...gündeme getirmiştir. Allah subhanahu ve teala onları çok iyi bildiğini buyurmuştur. Rabbimiz subhanahu ve teala onların salih veya bozuk niyetlerini iyi bilir. Onlardan kimin tevfika müstahak olduğunu bilir de onu muvaffak kılır, kılar, doğru yola eriştirir. Razı olacağı salih amelleri işlemeye muvaffak kılar. 40, 41 ve 42 Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik yapıksa onu kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit kıldığımız ve onlara da seni şahit getirdiğimiz zaman bakalım ne nice olacak. İşte o gün o küfredip peygambere asi olanlar isteselerdi ki yerlen bir olsalardı da Allah'tan o bir sözü gerdememiş olumsalardı. Aleyküm selamlar Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada Muhammed-i Metin'e ve haber veriyor ki Kıyamet günü kullarından hiçbirisine bir hardal tanesi ve bir zerre ağırlığınca zulmedilmeyecektir. Bilakis eğer kul güzel ameller işlemişse karşılığını tam olarak da kat kat fazlasıyla verecek. Nitekim Allah subhanahu ve teala başka yerlerde şöyle buyurmuştur. Oğlum, işlediğin şey bir hardal danesi kadar da olsa bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde de bulunsa Allah onu getirir. Lokman 16 o gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Zeyl 6, 7 ve 8 Bukhar ve Müslim'de Zeyd İbni Eslam kanalıyla gelen bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam'dan uzun şefaat hadisinde şöyle buyurulmuştur allah Teala dönün. Kimin kalbinde hardal tanesi kadar iman bulursanız onu ateşten çıkarım diyecek. Evet. İnin, inin, inin. Bir zerre ağırlığında iman olan ateşten çıkarın ve birçok kişiyi çıkaracaklar. Davi diyor ki, dilerseniz Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz ayetini okuyun demiştir. 43. Ey iman edenler sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar bir de cünüplükten yolcu olmanız müstesna gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veyahut herhangi biriniz heladan gelirse veya kadınlara yaklaşıp da su bulamazsanız temiz bir toprağa teyemmemedin yüzlerinize ve ellerinize sürün şüphesiz ki Allah afu ve kaful Evet, Allah subhanahu ve teala burada da kişinin ne dediğini bilmediği her hoşluk halinde namaz kılmayı müminlere yasaklıyor cünürklerin namaz mahalli olan namaza gelmelerini yani namaz kılmalarını yasaklıyor İçkiyle alakalı bundan önceki ayetimiz Bakara 219. ayetteydi. Orada bunu zikrettik. Ali salatü vesselam o ayeti Hazreti Ömer e okuyunca Ömer "Ey Allah'ım, içki hakkında bize yeterli bir açıklama gönder." diyor. Bu ayet inince Ali salatü vesselam Ömer'i çağırıyor ve bu ayeti okuyunca Ömer "Ey Allah'ım, İçki hakkında bize yeterli bir açıklama gönder diyor. Onlar namaz vakitlerinde içki içmezlerdi. Ey iman edenler içki, kumar, putlar, falokları, şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki selaha eresiniz. Artık vazgeçeceksiniz değil mi? Mayda 90 ve 91. ayete nazil oldu. Ömer vazgeçtik. Vazgeçtik Rabbi demişti. <Gülüyor> Bu ayetin uzun sebebiyle alakalı Ali İbni Ebu Talip'ten nakilde Abdurrahman ibn Avf bize yemek yaptı, bizi davet ederek içki ikram etti, içki bizden alacağını aldı, yani sarhoş olduk. Namaz vakti gelince birisini imam olarak öne geçirdiler, o da Kafirin suresini okurken hep lağları düşünerek okudu. Allah subhanahu ve teala da sarhoşken namaza yaklaşmayı yasakladı Ne güzel birbirinize çiçek gönderiyorsunuz ya. Bismillahirrahmanirrahim. 44, 45 ve 46 Nisa Suresi'nin. Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir şey verilmiş olanlara kendileri sapıklığı satın aldıkları gibi sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Allah size dost olarak yeter. Yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden değiştirir. İşittik ve karşı geldik. Duy, duymaz olası ve dillerini eğip tükerek rayına diyenler vardır. Eğer işittik ve itaat ettik dinle ve bizi gözetlemiş olsalardı onlar için daha iyi ve daha doğru olurdu. İşte Allah inkarları yüzünden onlara lanet etmiştir. Onların ancak pek azı iman eder. Evet kardeşlerim burada tevhilde ve tenzilde tahrifi gündeme getiriyor. Yahudiler öyle şerli insanlardı ki, Allah onlara lanet etsin, hem ayetlerin yazılışında, hem de onların manalarında öyle oynamışlardır ki, hem kendilerinin kafir olmalarına, hem de kendilerinden sonra gelen nesillerinin, nesillerin kafir olmalarına sebep oldular. Eğer sırf kendileri ifsad etmiş olsalardı gelen nesil tertemiz bir kitap bulacaktı yine iman edecekti ama ama öyle bir tevil'e gitmişler ki şeytanca Allah onların şehirlerinden ümmeti Muhammed'i korusun onların hallerinden hallerinden bizleri beri buyursun evet Allah Teala bu ayetlerde Yahudilerden kıyamete kadar Allah'ın laneti onların üzerine olsun kıyamete kadar bahsediyor ve onlar hidayeti bırakıp sapıklığı almışlardır diyor. Yani kıyamete kadar bunlar şeytanın taraftarı olacak. Ve dikkat ederseniz kardeşlerim <gülüyor> dikkat ederseniz bu Mesih, Deccal bu kıssaları okursanız ee, ilk Beccal'a uyacak İsrahan Yahudilerinden bahsediyor. Yani kendisine körü körüne tabi olup her dediğini yapacak. Düşünün Beccal lanetlenen birisi. Ve bütün peygamberler kavmini bunun belasından korumuş. Bakın. Tamam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki Deccal bahsinde de geldiği gibi kardeşlerim Ta Nuh Aleyhisselam ne yapıyor? Kavmini Deccal korkutuyor. Düşünün bu lanetlik olan kavm bütün peygamberlerin kavmini korkuttuğu uzak durun dediği o fitneye kendileri direkt bulaşıp onun savunucusu ordusu haline gelecekler ki lanet insanı ta nerelere kadar getiriyor görüyorsunuz hatta şu ağacın şu taşın arkasında Yahudi var gel öldür diye yer gök ne yapacak şehadet edecek ki bu da onların ne kadar kan dökücü doymaz Allah'tan korkmaz isyan edici varlıklar mahluklar olduğunu gösteriyor evet onlar hidayeti bırakıp sapıklığı almışlar Allah'ın resuluna indirdiklerinden yüz çevirmişler az bir karşılık olan dünya menfaatlerini elde etmek için eski peygamberlerinden devralmış oldukları aleyhissalatü vesselamın niteliklerine dair ellerindeki bilgileri terk etmiş bir kenara atmışlardır. Bakın burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri uyarıyor. Sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Yani ey müminler sizler size indirileni inkar edip de İçinde bulduğunuz hidayeti ve faydalı ilmi terk etmiş olursanız ne kadar sevinecekler diyor. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir ve sizi onlardan sakındırır. Allah size dost olarak yeter, yardımcı olarak da yeter. Kendine sığınana dost, kendinden yardım dileyene de yardımcı olarak Allah yeter. Evet kardeşlerim. Keşke bunu bilsek, keşke bunu anlayabilsek, keşke bunları hayal edebilsek. <Gülüyor> evet. Aleyküm selam ve rahmetten, hoş geldiniz.